Türkiye'nin Yeşil Devrimi ve Kömür Yatırım Planları başlıklı rapor, Afyon'un Dinar ilçesinde planlanan kömürlü termik santralin ekonomik fizibilitesine ve kamu bütçesine getireceği yükü ortaya koyuyor. Türkiye'de halihazırda hazırda faaliyette bulunanlara ek olarak 19 termik santral planı daha var. 500 megawatt kurulu güçte olması öngörülen ve yerli kömürle çalışması planlanan Dinar santrali de bunlardan bir tanesi. WWF Türkiye ve SEFIA'nın raporuna göre Dinar Termik Santral'in hayata geçmesi halinde Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu önlemler alınmadığı en düşük maliyetli senaryo altında bile Santral faaliyete başladıktan ancak 18 yıl sonra kar edebilecek. Öte yandan Santral Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi göz önünde bulunduran ve yaratacağı emisyonun da %90'ını yakalayarak saklayan bir teknolojiyle inşa edildiğini farz edelim. İşletme ömrü sonunda karşılaşacağı zararın bugünkü değeri 230 milyon dolar. Rapordaki analiz sonuçları Türkiye'de kömürlü termik santrallerin iklim hedefleriyle uyumlu biçimde çalışmasının ekonomik açıdan mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Rapor ayrıca Büyük Menderes Nehri'nin yukarı havzasında kurulması planlanan santralin neden olacağı kirlilik sonucu ortaya çıkacak sağlık etkileri, tarımsal ürün kayıpları ve karbon maliyetini de göz önüne alıyor. Bunlara ilave olarak hali hazırda termik santrallere sunulan teşvikler yani kapasite ödemeleri ve alım garantileri... De hesaba katılırsa dinar santralinin kamu bütçesi üzerinde yaratacağı yükün yılda 1,4 milyar euroyu bulabileceği öngörülüyor. Yani zarar etmek istiyorsanız, zarar vermek istiyorsanız kömürlü termik santral yapın diyor bu rapor. Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma oranı Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15 düştü. İyi haber diyeceğiz ama öte yandan Ocak'tan bu yana da Brezilya'nın Uzay Araştırmaları Ajansı INPE'den alınan verilere göre Brezilya-Amazonunun ormansızlaşma oranı bir yıl içinde aynı döneme göre %64 artmış 941 kilometre kareye ulaşmış. Yani New York City kadar bir alandan bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir Birleşmiş Milletler İklim Paneli raporu hükümetlerin küresel ısınmanın en kötü etkilerini önlemek için ve sera gazı emisyonlarını dizginlemek için yeterince çaba göstermediğine, Kanatine ulaşmıştı. Rapora göre suç çoğunlukla fosil yakıt kullanımı olsa da ormansızlaşma da küresel emisyonların yaklaşık %10'undan sorumlu. Yani buna değinmemiz lazım. Sinop'ta kurulması planlanan Sinop Nükleer Santrali çevresel etki değerlendirme raporuna karşı açılan dava mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme yer seçiminin hatalı olduğunu söyleyen bilir kişilerin uyarılarını görmezden geldi. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre projeyi hayata geçirecek olan Japon firmanın çekilmesine rağmen ÇED süreci işletilerek Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019 yılında ÇED olumlu karar verilmişti. Bu karara itiraz eden nükleer karşıtı platform bileşenleriyle çok sayıda demokratik kitle örgütü bu karara karşı dava açtı. Mahkeme bilirkişi heyetinin incelemesine karar verdi. Geçen Haziran ayında bölgede incelemeler yapan heyet, Aralık ayında bir rapor açıkladı. Bilir kişiler keşfin ardından hazırladıkları raporda itirazların haklılığını bir kez daha ortaya koydu. 15 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Çet dosyasının eksiklikler içerdiğine, Türk devletinin nükleer atıkları ilişkin bir çözüm üretemediğine dikkat çekildi. Bilir kişiler yer seçiminin hatalı olduğunu, herhangi bir kaza durumunda da tahliye işleminin çok zor olduğunu belirttiler. Ayrıca bilirkişiler çet dosyasında nükleer santralde kullanılacak ve ömürleri 10 yıl olan yakıt çubuklarının ne olacağının da belirsiz olduğunu belirtti. Bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasının ardından karar duruşması Samsun 3. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Bilirkişi raporlarını hatırlatan avukatlar itirazlarını yineledi, chat kararının iptal edilmesini istedi. Ancak 10 gün sonra açıklanan kararda Samsun 3. İdare Mahkemesi davayı Reddetti. Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Konya'nın Kulu ilçesinin ise 5 kilometre doğusunda yer alan bir Düden Gölü, Kulu Gölü var. Komşu bir de küçük gölde diye bir başka göl var ve burada her yıl bir renk değişimi gözleniyor. Bu yılsı bu biraz erken yaşandı. Küçük göl normalde Artemia salina canlısının çoğalmasıyla pembe renge bürünüyor flamingolar da bu canlıyla besleniyor. Ancak bu sefer göldeki azot ve fosfor miktarının artmasıyla mikroorganizmalarda da artış yaşandığını ifade eden Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Aköz şunları söyledi. Deniz ve göllerde yaşayan alk ve sionobakteri dediğimiz canlılar var. Bu canlıların büyük bir çoğunluğu mikroskobik gözle görülmeyen canlılar. Bu canlılar Aşırı çoğaldıkların zamansa görünür hale geliyorlar. Küçük göldeki rengi meydana getiren ise bir bakteri ismi de nodularia. Belli dönemlerde sudaki azot ve fosfor girdisi yükselirse ortam sıcaklığı ve suyun sıcaklığındaki değişiklikler bu tür organizmaların çoğalmasına neden olur. Bu çoğalma sonucunda da suyun renginde böyle bir değişiklik meydana gelir demiş kendisi iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.